Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Zekat malla ilgili bir ibadettir dedik. Ama ibadettir. İbadet olması bütün ibadetlerin temel şartı olan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 genel olarak sünneti yok sayarak gidilecek yol namaz kılınmayan bir yoldur. Oruç tutulmayan bir yoldur. Doğru dürüst zekat verilmeyen bir yol. Bu sebeple niyetlerini bunların niyeti bozuk. Bunlar ajan. Bunlar içten dini yıkmak istiyorlar diye ağzımıza dolayamayız. Dilimizi alamayız. Kalpleri Allah biliyor. Ama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 Zekatın verileceğine dair bilgiyi Kur'an üstlenmiştir. İndemaz Sadakatu lil Fakrāi <gülüyor> ve Masa'kin ve Alamilin Alia ve Muallefet Kulubum ve Fer Rıqab ve Al ve Fi Sabil Allah. Sayı yani sekiz yer sayıyor bu 8 yere zekat verilir diyor ancak buralara verilir. Sonra da min Allah, Allah'tan bir kanun olarak. Feri'va farz edilmiş. Kanun yapılmış, kesinleştirilmiş şey demek. min Allah, Allah'tan bir fariza, kanun, hüküm olarak. E, bu da gösteriyor ki Kur'an'ımız kitabımız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 filan işlerini görmek için kullanılan bir hak değildir. Ayetin innemassadakatu lil fukarai vel mesakin diye başlayan zekatın kimlere verileceğine dair ayetin muhtevasında kişiler var hep. Kişiler var. Bu kişiler şahıslar. Ee, en başta fakirlik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 ayette innemess sadakatu lil fukara diye başlıyor zekat ayeti zekatın kimlere verileceğine dair e, ayette sadaka sadaka bizim Türkçede bildiğimiz sadaka e, zekat kelimesi içinde kullanılır. Zekat kelimesi için. Yani zekat hem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 manaya geliyor, sadaka manası. Evet, bu kelimeyi bilelim ki e, önümüzde ayeti tahlil ederken innemez zekatı demiyor. innemez sadakâtu diyor. Sadakalar, yani zekatlar demek oluyor. Kur'an-ı Kerim'in, hadis-i şeriflerin e, kelime bolluğunu fıkhın içine girdikçe görürüz yani bir kelime ya da bir anlam 3-4 kelime üzerinden e, kullanılabiliyor. E, veyahut da bir kelimeden 3-4 anlam çıkarılıyor olabilir. Hangisinin nerede kullanıldığı bir meleke ile tabi elde ediliyor. Bu ıstılahları kullanma yoğunluğu arttıkça ilim erbabının bu ayette hangi manada, şu ayette de hangi manada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 bir zekat birimi olunca zekatın toplayan görevlileri de var. Nasıl maliyeciler var, maliye müfettişleri var, zekatında böyle toplayıcıları var. Bunlara amil, amil, amile amel fiilinden amil deniyor. Bu görevlilerin adı. Kur'an-ı Kerim zekatın verileceği üçüncü grup olarak da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 Borçlarını saysan bir gün lazımdır sana. O borçların on katı da sağda solda birikintisi, dükkanında deposu vesairesi vardır. Bir böyle borçlu var. Bir de adam evlenecekti. Gitti. işte yüz bin liraya bir ev dizdi. Evlenmeyi karar verdi. Yüz bin liraya ev dizdi. Bu yüz bin liralık